Cesedini helal lokma, helal kazanç, meşru ve mübah adetlerde emrolunmuş ibadetlerde mi, yoksa içki, zina gibi gayri meşru münasebetlerde mi çürütmüştür? Kazanmış olduğu malı, meşru ve helal olarak mı kazanmış, Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde mi harcamış, yoksa nefsinin hesabına, hırs ve hasedek sapmakla mı kazanmış ve yine kazandığını nefsinin arzularına göre mi harcamıştır? İslam dininden bildiğiyle güzelce inandığı gibi mi yaşamış, yahut bildikten sonra inkar mı etmiş, yahut inanırım deyip de muhalif olarak fısk ve nifakla mı amel etmiştir? İşte bütün insanlar bu dört soruda beraberdirler. Yarın kıyamette biz, bu dört soruyla sorulacağız. Binaenaleyh sıhhatimizden, boş vakitlerimizden, gençliğimizden, zenginliğimizden ve nihayet hayatımızdan faydalanmamız lazımdır. Bu beş nimette bizler son derece aldanmaktayız. Bu nimetler ise bize emanet edilmiştir. Onun için ölmeden evvel uyanmalıyız.